Biz kardeşimiz diyor ki, annem ve babam vefat ettiler, sağlıklarında onların değerlerini bilemedim. Gereği kadar hürmet gösteremedim, belki e, çok zamanda kalbini kırdığım oldu diyor. Ama şu anki aklım olsa onlara bu eziyeti etmezdim, belki daha fazla hürmet gösterirdim diyor. E, şu saatten sonra ne yapabilirim? Şimdi anne ve babaya e, saygı göstermek, onların hizmetinde bulunmak onları üzecek, kıracak, kötü davranışta bulunmamak evladın anne babaya karşı e, görevlerin başında geliyor. E, i̇hsanda bulunun diye Cenab-ı Hak e, emrediyor. E, onlara öfle demeyin diyor. Şimdi Hı. eğer onları üzecek, kıracak, işte e, anne baba hakkını çiğneyecek bir davranışta yaptırılırsa iki günah işlemiş oldu. Birisi e, Allah'a karşı Allah'ın emrini tutmadığı için, hani Allah anne babanıza ihsanda bulunun, onlara öfbile demeyin diyor ya, evet. işte bu emirleri dinlemedi. Onun için bir günah işledi. Bir de anne babanın hakkını üzerine aldı. Şu andaki bu pişmanlığı, bu günahına bir aftır. Yani Allah'ın emrini tutmadığı için, pişman olduğu için bu bir tövbedir. Ya Rabbi beni, ben anneme babama iyi davranamadım, günah işledim. Şu anda pişmanım, keşke böyle yapmasaydım. Beni affet diyecek. Bir Allah kendi hakkını bu şekilde tevbeyle affeder. Ondan sonra işte annem babam olsa da onlara hizmet etsem. Yok öldü gitti artık. Ne yapacağız? E bir defa bir, beş vakit namazını kılsın. Niye? Çünkü biz beş vakit, namazını, beş vakit namazımızın sonunda, yani her farz, vacip, sünnet, iki, üç, dört hareketli bütün namazların sonunda, selamdan önce, işte Rabbena ufirili veli valideyye velil müminine yeme yugun hesabı ya Rabbi beni yani annemi babamı bütün müminleri kıyamet gününe bağışla diye hı hı. namazımızın içinde anne babamıza dua ediyoruz. Yani beş vakit namazını kılmaya devam ettiği sürece anne bebesine dua etmiş olur. Bu bir. İkincisi işte namazların akabinde de dua edebilir. Sadece dua ile yetinir mi? Yetinmemeli. işte Kur'an-ı Kerim okur, onun sevabını bağışlar. Fakir fukaraya yardım eder. Onun sevabını bağışlar. Eğer maddi imkanı varsa anne babası adına bir hayır yapar. Mesela ne yapar? E, Derim ki bir Kur'an kursu yaptırır, bir cam yaptırır. E bunları yaptırır Bir çeşme yaptırır. Yani e, ekonomik gücüne göre e, ana babasına sevap getirecek hayır hasenat türünden ameller yaparsa e, inşallah e, bu yaptığı güzel ameller sayesinde anne babası da sevap Kazanır, amel defterine sevap yazılır. Ahirette e, anne babası anne babası belki o sevaplar sayesinde e, evladını e, affedebilir, değil affedip, mi? Affedip tamam ya Rabbi hakkımı istemiyorum. Nasılsa cennete girecek konuma gelirse inşallah böyle diyebilir. Yani e, biz anne babamızın arkasından <gülüyor> hayır hasenat yaparsak, dua yaparsak Onlardan istifade edemiyorum. Yapabileceğimiz şey bu, başka bir şey yok yani. <Gülüyor>